Açık dergide ikinci yarım saatimiz başladı. Sinan Lojih birazdan burada olacak dedik ama film anıza nereye bir kere daha uğrayalım istiyoruz. İngiliz gitarist 1951 yılında bugün dünyaya gelmişti. Brian Lino ile beraber gayretti albümü. Taking the Tiger Mountain by Strategy albümden ikinci. Bekli biraz daha fara, ferah ve hareketli bir parça. Şimdi burada Sinan Lojih söylesi öncesi açık dergide Third Uncle ismini taşımadık. Açık telgi devam ediyor ikinci yarım saat. Söylediğimiz gibi konuğumuzla beraberiz. Sinan Loji. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Temel seni burada görmek güzel. <gülüyor> evet. Sağ olun, var olun. E, temel Bağçacıklar sergisi geçtiğimiz hafta Öktem Aykut Galeri'de açılmışken seni konuk ediyoruz. Hemen arkasından e, konuk ediyoruz. E, eline sağlık öncelikle ve teşekkürler e, kabul <gülüyor> ettiğin için. E, seve seve. Evet ikinci sergi Öktemay Kut'tan. Evet. Denebilir galiba, yanılmıyorsam. Evet, ilk sergi 2014'te Galata'daki <gülüyor> mekanlarında olmuştu. Sonra 2015'te ve 2017'de tekrar onlarla kişisel sergiler açmıştım ama ayrı mekanlardaydı. Biri Unique Gallery'de Maslak'ta, bir öbürü de... ...geçen yaz... ...Gümüşlük Akademisi... Evet. ...ama bu böyle... ...uzun zamandır İstanbul'da açtığım... ...ilk kişisel sergim böyle bir... ...iki buçuk yıldır... İki burada buçuk yıldır. ...işlerimi az göstermiştim... ...evet... Hmm. O aradı. Yakın zamanda e, Estak'ta Evler sergisi de vardı. Evet, yanılırsa. Selim, Ber Selim Birsel'le beraber, beraber. Ariel Sanat'ta. Evet, evet. onu biraz daha başka bir yerde duruyor. Tabii ki bu Öktem Aykut'taki serinin içinde diye düşünüyorum. Senin elinden çıkmış olsa da. Evet. Ee, ben şunu sormak istiyorum Öktem Aykut üzerinden ilerleyelim. Şu anda orada temelde gözüküyor çünkü evet. e, resimlerin. iki e, sergidir de sergiden biridir aslında. İki katalog yazısında da a, şu kaykaycılık meselesinde bir vurgu var. Hı -hı. Kaykaycılık meselesi derken de senin kaykaycılık geçmişin e, işlerini, resimlerini yorumlarken aslında önemli bir bilgi olarak kayıtlı orada. Biraz buradan başlayalım Hı -hı. E, Hı -hı. isterim. Kaykaycı, ressam... E, ilginç bir bilgide kalırsa. <gülüyor> bir de mimar istedik. <gülüyor> <oraya gireceğiz>, evet. <gülüyor> evet ya Kaykayla Maceran böyle 1979'da Ankara'da başlıyordu 6 yaşındayken. Ve işte böyle gittikçe yoğunlaşan bir tempoyla kendimi o dünyanın içinde buldum. Sonra Brüksel'e taşınınca da işte 18 ve 20-21 yaş arası bayağı profesyonel olarak böyle bir takım... Yani ...bir markanın işte takımı içinde kaymaya devam ettim hmm. vesaire... Sonra mimarlık okumaya başlayınca böyle bütün o işte kent işte mimariyle böyle sürdürdüğüm o fiziksel mücadelenin ben de bir takım izler bıraktığını farkına vardım. Böyle hem fiziksel yaralar diyelim <gülüyor> hem de böyle gerçekten mekanı tasavvur ederken böyle... ...sürekli bir hareketlilik arayışı, bir böyle kütlelerin, mekanların birbirine sürtünmesi, kayması gibi bir arayış içindeydim. Aha. Ve o araştırmalar ilerledikçe de böyle tezimi yazarken gerçekten daha çok bu kognitif psikoloji gibi alanlarda işte nasıl böyle insan beynindeki bütün bu... ...bağlantılar işte hem bir lisan öğrenirken gelişiyor ve beynin bazı bölgeleri daha aktif olabiliyor. Ve sonuçta hı hı. bu kültürler arası düşünce farklılıkları, bedensel tavır farklılıklarında aslında özünde konuştuğumuz dillere bağlanıyor. Hı hı. Ve sonuçta bütün bu toplumların da ürettiği mimari mekanlarda da tekrar bu... Aynı bağlantıları da örgütlüyor diye e, bir hipotez üzerinden Hı -hı. ayaklanarak böyle yani dil mi örgütlüyor o mı örgütlüyor yani hem dil ve sonuçta üretilen mekanlar da o dilin yarattığı bazı işte sınırları veya kuralları Hı -hı. üç boyuta getiriyor bence ve sonra o mekanları deneyimlerken de bedensel olarak kaydettiğimiz hareketler sınırlar vesaire de Hı -hı. bence düşüncemizi e, etkiliyor yani evet serginin adı temel parçacıklar bu arada. Zaten. Evet. Yani bir kurgu eseri atıfta bulunsa da aslında temel parçacıklar senin temel parçacıkların denilebilir Yani anlattığın şey evet. temel parçacıklar. Doğru. Yani. Evet, temel... evet. Evet. Yani ilk sergimde kaosun duasıydı İşte böyle İstanbul'a taşındıktan iki üç yıl sonra ürettiğim bir sergidi ve bu İstanbul'un e, ...kentsel dokusunda... ...böyle yürüyüşleri başlamıştım o dönem... ...ve gerçekten işte hem topografyanın... ...ve işte... informal e, yapılaşmaların... Hı -hı. ...işte tırnak Kayak arası için. gece konduların... Hı -hı. E, ...yarattığı o... ...kent manzaraları, dokuları... ...beni çok etkilemişti ve... ...yani böyle Brüksel gibi son derece... <gülüyor> ...tanımlı <gülüyor> e, bir... ...kentten sonra... E, ...İstanbul'un o kaosu... ...beni bayağı büyüledi ve... ...yani gerçekten böyle aslında bir özgürlük mekanı olarak görüyorum İstanbul. Öyle yani mi? evet, yani sonuçta o kuralsızlıklara her ne kadar çok şikayet etsek de bence orada böyle bir sürekli bir müzakere... ve bir özgürlük alanı potansiyeli de görüyorum. Belki yani bir oyun gibi. E Evet, biraz bir oyun. Evet. Evet. Tanımlı kentten e, kalkıp gelmiş olmanın da bir etkisi yüksek ihtimalle. Muhtemelen. Evet. Değil evet. mi yani <gülüyor> İstanbul'u düşündüğün zaman? Bu arada yapıyor musun hani? Ee, böyle <gülüyor> altı ve 40 yaşım arası çok yoğun kaydım. Son yıllarda hafif bedensel alarm işaretleri yüzünden sakinleştim. Evet. O zaman İstanbul'un bir etkisi yok kaykayı biraz bırakmış olmanda değil ee, Yok, evet orada yaş itibarı ile böyle biraz dizlerimi ve belimi birkaç yıl daha kullanabilmek için biraz üzücü bir karar aldım ama hala bir longboard'um var. O böyle biraz daha esnek bir kayış stili. Onunla arada sırada hala geziyorum ama eskisi gibi merdivenlerden aşağı kendimi atmamaya gayret ediyorum. <gülüyor> Her yani ne de... kadar özlesem de hala rüyamda bazen böyle kaydığımı görüyorum. <gülüyor> evet, Sinan'ın bir başka aslında aktivitesinde bir kitabından biliyoruz. Orada bu söylediklerine çelişiyorsun. Çünkü vadilerden vadilere atlıyorsun orada. Barajların <gülüyor> etrafından dolanıyorsun. Çok uzun süredir İstanbul'un e, çevresini yürüyorsun aslında. Çok evet. uzun süredir demek biraz abartı oldu. Sen tam tarihini evet. söylersin. Yani, yani böyle 2011-12'de bayağı kent merkezini ve işte bütün merkezin direkt çeperindeki işte daha çok gece kondu mahallelerini vesaire yürümüştüm. Bir de tabii böyle tarihi yarımadanın da bütün sokaklarını bir gezdim neredeyse. Hı hı. Sonra 2012 sonunda Johan Morvan'la tanıştım. O dönem kendisi e, Fransız Anadolu Enstitüsü'nde Araştırmaları Enstitüsü'nde antropolog ve işte kent bilimleri uzmanı olarak Jean-François Perouz'un sağ koluydu. Hı hı. Ve Johan o daha çok kentin çeperleriyle ilgileniyordu ve beraber o çeperleri keşfetmeye başladık ve tam o dönemde de bir Fransız yayınevi evi bir kitap yazmasını istedi böyle o zamanlar 2020 Olimpiyatları gündemdeydi. Evet. acaba işte bu evet. Olimpiyat Furyası üstünde mi yazsanız diye bir teklifte bulunmuştu Yuan ve ben de işte daha çok bu 2011 seçimleri sırasında bize sunulan hedef 2023 ve onun işte İstanbul üzerine kurduğu inişat hakimiyeti ve hükümdarlığı üzerine gitmeye karar verdik hı hı. Ve kural olarak da bu yürüyüşleri sürekli ya da mümkün olduğu kadar çok tem yolunun kuzeyinde kalan alanlarda gerçekleştirmeye çalıştık. Hı -hı. Çünkü sonuçta işte kentin makro formu gittikçe kuzeye doğru kayacak. Bu yeni altyapı projeleriyle işte üçüncü köprü, üçüncü havalimanı vesaire. Ve Hı -hı. bu değişimler şimdiden aslında orada gözükmeye başladı diyebiliriz. Evet kitabın aslında... Ee, ...bence kıymeti o... ...iletişim yayınlarından Türkçe çevisi çıktı bu kitabın... ...onu evet. söyleyelim... ...Milfer Şaşmazer e, Türkçe'ye kazandı... ...geçen 2017, sene... Evet, evet, geçen ...Mayıs sene. ayında çıktı... Çok da geç kalmamışız yani kitabı almak için aslında konuşu dura başka yayınlarında biz dergide bahsetme imkânını bulamamıştık kitabın önemi diyordum şundan bahsediyoruz aslında Demin senin söylediğin yerden belki biraz daha derinleştirmek mümkün olur kitaptan da bu mesela ayrıntıyla bahsetmek 2023 provizyonu ya da şimdiki 2023 diyoruz ama işte 53 var 71 var bu meselenin evet, aslında 2023 vizyonda. Kalırsak Kanal İstanbul'da da e, şimdi iyice popülerleşmiş olan bir mesele. Yeni İstanbul çoktan kurulmaya başlandı. Yani 2023'te olmayacak ne olacaksa. E, o şimdiden olmaya başladı. E, orada bir, hep yeni bir hayat e, var. Çok hareketli hatta. Kesinlikle evet. Yani özellikle Kanal'ın geçici bölgeye yakın Başakşehir... E... Kayaşehir gibi e, Toki'nin ve Kiptaş'ın yoğunlukla faaliyet gösterdiği alanlar evet. oldukça inanılmaz yani. Ve oraları işte e, eski e, Resneli çiftliğinin toprakları ve Son yıllarda her gittiğimde böyle hektarlık yeni bir alan imara açılmış bulunuyor ve işte böyle o Toki her seferinde bir adım daha öteye gidiyor. O konuyla da Bilgi Üniversitesi'nde çok uzman bir akademisyen arkadaşım var Emre Altınok. Hı hı. Ve onun doktora tezi bütün o Toki'nin oradaki imar hareketleri üzerinde ve şu anda Başakşehir... Ee, Isparta kule e, şey a, Kayaşehir gibi bölgelerde gördüğünüz manzara e, Master planın sadece yüzde yirmi'sini tekabül ediyor yani Hı. daha böyle yüzde seks kişiş da ee, Bunun bir kur, beş olacak evet yani. Evet beş katı daha olacak. ve hmm. ee, Gerçekten yeni bir İstanbul merkezi e, oluşacak yani oraya. Aslında bir planlama varmış gibi gözükmekle beraber 2023 hedefini ortaya koyarken az önce de kaostan bahsettin ya. Hı -hı. O kaos devam ediyor gibi gözüküyor o zaman orada da değil mi yani? Hani planlı Tabii. ve düzenli bir şeyden bahsetmiyoruz. Ya da var mı senin gözüne çarpan bir düzen mimar olarak örneğin? Yok tamamen böyle lokma lokma hiç lokmaların arasındaki bağlantılar sadece arabalar için tasarlanan böyle bir kent yani orada da demin bahsettiğim o kaosun yarattığı özgürlük alanı da yok yani o özgürlük alanı daha çok enformel mahallelerde vesaire ee, yani o gerçekten insanların iç göre kurdukları ve müzakereyle geliştirdikleri alanlara özgürlük. bağlanıyor hı hı. orası ee, yani Başakşehir'de oluşan şey sadece büyük sermaye gruplarına açılmış büyük kent lokmaları diyelim. Evet. Bu girişte dönersek bir Fransız ekibinde ilham olduğundan bahsetmişsiniz. İstanbul'a ulaşmış olan bir Fransız grubu. Bu aslında kentin ekstremleri, çeperlerini algılamaya yönelik, nasıl diyeyim yeni de belki bir estetik sunan biraz da kırıcı bir tür eylemlilik bu. Yani Gerçi az evvel bir karşılaşmadan itibaren e, olduğunu bunu söyledim ama bir de o, e, bu yürümenin kıymeti. Yani biraz da aslında konseptin kendisi, felsefi <gülüyor> altyapısına dair bir şey söyleyebilir misiniz? Yürüyüp... Aha, tabii tabii. Yani e, özellikle benim bakış açımdan e, yani bu kent araştırmalarında böyle çoğu zaman işte... Haritalar üretiliyor, istatistiklere göre işte bazı e, belediyeler veya mahalleler bir renge boyanıyor ve bütün orada böyle son derece keskin sınırlar olan bir kent e, tahvülü veya işte e, imgesi ortaya çıkıyor ama yürüyerek e, böyle gezerken aslında böyle o işte ne bileyim istatistiklerin renklendirdiği alanların içinde aslında binlerce başka renk olduğunu görebiliyorsunuz ve gerçekten bir yatay bakış açısıyla ama düşey olmayan e, bakış açısıyla böyle kentin bütün zenginliğini ve e, sınırlar arasında ya da bizim tahmin ettiğimiz sınır ...aslında var olmadığını da görmek mümkün oluyor. Böylece çok daha böyle zengin bir bilgi kaynağına ulaşabiliyorsunuz. Üstelik böyle Yuan ve benim gibi iki... ...Çapulcu'nun böyle bazı mahallerden gezerken... ...ilgi çekmemesi imkansız... ...ve çoğu zaman işte çocuklar... ...veya insanlar gelip... E, ...kayboldunuz mu Sultanahmet... ...20 kilometre bitirdi... <gülüyor> <gibi> ...bize yardımcı <gülüyor> olmaya çalışırken... ...böyle çok ilginç sohbetler de oldu... ...ve işte insanların... E, ...bütün bu büyük projelerden... ...ya korkularını ya da... ...tam tersine böyle... E, ...kar yapma beklentilerini... Evet, e, ...böyle birinci kulak misafiri evet. olma şansımız oldu. Yani o yüzden evet yani o yürüme metodunun bir de tabii bir estetiği de var diyebiliriz. işte demin senin bahsettiğin işte situasyonist gruplarının <gülüyor> veya işte İtalya'da stalker grubu gibi hem aktivist hem işte işte Sanatsal Hı. bir şekilde bu yürüme konusuna yaklaşmaya çalışan grupların da böyle kesinlikle bir bize bir önderlik, evet. ilham kaynağı olduğunu diyebilirim. Yordam yöntem meselesi evet. öneriyorlar Hı. aslına evet. bakarsan. Evet e, aslında bir e, izlenimden de bahsediyorsunuz. Yani öyle bir şeymiş gibi geliyor. Mimar ve antropologun bir araya gelişi e, hı hı. kendi izlenimlerinizle oluşan bir 2023 tahayyülü de ortaya koyuyor. Bütün bu kitaba baktığımız zaman e, evet. bütün bu süreç peki e, temel parçacıklarda örneğin nasıl şekilleniyor? Nasıl önüne geliyor? Çünkü hı hı. bir şekilde bir araya gelmemiş olmaları imkansızmış gibi evet, Yani bütün bu gördüğüm manzaralar, yazdığım makaleler vesaire Tabii katman katman evet. <gülüyor> böyle hafızamda birikti. Ee, ve yani bu sergiyi üretirken de gerçekten böyle bütün bu kent var olan küçük parçaların tekrar birleşip böyle galeri mekanına kadar uzanmasını Hı -hı. istedim. Yani neredeyse böyle e, hem galerinin mekanıyla hem sokak, mahalle, kentle böyle bir... Hı -hı. ...uzantı haline gelmek gibi bir hedefim vardı. Böyle neredeyse bir barok mimari ya da Hı -hı. bir barok kilisenin içinde olunca... ...işte bütün oradaki hatlar birbirini devam eder vesaire. Böyle e, dün sabah uyanırken aslında biraz barok bir sergi çıkardığıma karar verdim. <gülüyor> Bilmiyorum böyle sanat tarihçileri yani 50 yıl sonra belki ha hatalıydım derler ama... <gülüyor> <gülüyor> evet, e, aslında katılıyorum ben kendi adıma. Hı -hı. Çiçeğinde Öktem Aykutu'nun yeni mekanında... <gülüyor> ...henüz biraz daha inşaat halinde de bir yer. Üstünün üstü Beyoğlu'nun da periferisinde... ...işte evet, yolunun evet. tam üstünde vesaire... ...temaların hepsi aslında birleşiyor. <gülüyor> bir de senin hani... resimleri ni aslında mekanla, o binayla... ...ee nasıl diyeyim... ...birbirine ilişkiye soktu... ...birbirine tercüme ettin kaideler de... E, <gülüyor> ...yerleştirilmiş vaziyette. Biraz aslında... E, Temel parçacıkları biraz daha konuşalım. Bu arada ne zaman kapanıyor sergi? Üç Mart'a kadar gezilebiliyor. Üç Mart'a kadar gezilebiliyor. Pazar ve pazartesi günleri kapalı ama salıdan cumartesi 12-19 arası açık. Evet iki kata yayılmış bir sergi Öktem Aykut'ta biz de tavsiye edelim. Hı. Sergiden biraz daha bahsedelim. Temel parçacıklarda genel deneyimin ilişkisini e, sordu seçil. Temelde aslında e, figüratif olmayan e, resimlerden bahsediyoruz. Bunu söylemek lazım. Bununla beraber böyle ben biraz uzakta olarak tüm bu üretim süreçlerinin o inceliklerine vakıf tabii ki olamayan birisi olarak üretici olmadığım için şey olduğunu da söyleyebilirim. Biraz böyle siyah beyaz yakın yani renksiz evet. denebilecek işler. Bu Buradan şöyle bir çıkarımım olabiliyor mesela. Demin renkliliğinden geçişlerden, sınırların belki de hayali olduğundan vesaire bahsettiğin ama burada eğer temel parçacıkları senin... Bir e, kent sakini e, olarak deneyiminin bir yansıması olarak göreceksek kent deneyiminin de aslında günlük, günlük hayatında belki de daha gündelik hayatında biraz da böyle e, siyah ve karanlık olduğunu mu söylemek e, hmm. gerekir? Ee yani böyle İstanbul 2023 kitabı çok umut veren <gülüyor> okuma okuma dil böyle İlk e, Fransızca yayınlandığından sonra okuduğumda böyle bir kitabı kapattıktan sonra ağladım böyle. Gerçekten böyle Uf, niye yazdık bunu? Çok, çok hiç karartıcı <gülüyor> diye. E, yavaş yavaş alışıyorum artık. E, ama yani gerçekler <gülüyor> öyle ama. Yani evet yani gerçekler şey. öyle ve yani kentte o bahsettiğim müzakereler vesaire aslında sert duruyorlar. Durumlar yani ve böyle kentte yaşamda oldukça böyle her ne kadar bize bir sürü hizmet veya kültürel alan sunulsa da e, sürekli bir mücadele içindeyiz. O evet. yüzden evet o siyah beyaz veya işte düoton, siyah diyoton siyah böyle hafif bir pastel renk gibi Hı -hı. şeylerle çalışmak e, yani belki o... ...çelişkiyi veya o sertli, belki daha ifade edebiliyor. Hı hı. Ee, öte yandan da böyle ne bileyim beyaz kağıta... ...böyle mimari bir projeye başlarken... ...karakalemle yaptığımız ilk böyle krokilerin de böyle biraz büyütülmüş hali. Yani sanki mikroskopla o krokinin içine girip hı hı. orada böyle bütün bir alan olarak... ...böyle hı hı. uzaktan gördüğümüz şeyin içinde aslında böyle kalemin boyayamadığı, karala, karalamayadığı bazı alanlarında olduğunu hmm. görmek gibi bir his de var. Herhalde orada hem kağıtla çalışmak hem de hmm. mimarlık yaparken bilgisayarda sürekli böyle çok uzaktan bakabilmek veya hmm. tekrar böyle çok küçük bir detaya kadar zoomlamak gibi bir e, gitgelle de alıştı. Herhalde zihnim bütün bu <gülüyor> bu sene diplomamın 20. yılını kutluyorum. <gülüyor> Kutlu olsun, <evet>. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ee, ve işte... Komik olarak da Michel Wallybeck'in o kitabı da 1998'de yayınlanmış. Yani. Benim öğretmenizum <gülüyor> olduğum yıl. Hı -hı. Ee, evet o yüzden böyle hem kaosun duası serginle hem işte bu İstanbul'un parçacıklarını inceledikten sonra o e, konuyla e, bir sergi açmak iyi olur dedim. Öte yandan da böyle kişisel hayatımda da böyle Houellebecq'in karakterleri gibi karanlık bir dönemden geçtim. <gülüyor> Bunu şimdi anlatmayayım. Böyle <gülüyor> şimdi böyle <burada> keselim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sana söyleyelim. <gülüyor> evet. Evet. E bu arada önümüzdeki günlerde Şubat ayında açık bir sözcük daha yayınlanacak Sinan'la. Onu da belirtelim burada. Daha detaylı hatta belki. Evet sevgili Aslı Kırbaş. Sanat Hayatı programında Sinan'ın bütün özel hayatının ayrıntılarını <gülüyor> <gülüyor> olmasa da en azından bu resimleri nasıl ürettiğine dair çok daha ayrıntılı konuşacaksınız. Biz kendi adımıza aslında hayranlıkla ve heyecanla izledik resimleri. Çok teşekkür ederim. Ee, onu söylemek lazım. Yani temelde değişimler var, tutum değişimi de var ilk sergide, ikinci e, sergi arası. Enstrümanlar belki e, değişmiş bu sü süreç içerisinde. Senin metotlarında e, değişmiş tema. Yani kadar Hı. devam etse de e, nasıl görüyorsun bundan sonrasında? Ee, bakalım işte Mayıs ayında Ankara'da siyah beyaz da bir kişisel sergim daha olacak. Böyle bir Hı. Birkaç yıl ara verdikten sonra biraz acıkmışım. Bu sene Hı. böyle maymun iştahlı <gülüyor> sergi üstüne sergi yapayım dedim. Sonra birkaç yıl yine dinlenip sizi sakin, rahat bırakacağım <gülüyor> ee, Yani orada herhalde evet çok daha böyle... M, e, m, ...çok daha açık renkli bir şeye doğru gidebilir böyle. Belki biraz Hı. kentten de uzaklaşıp böyle biraz Hı. daha... M, yani tekrar o parçacıklar yani maddeyle de ilgileniyorum tabii yani böyle işte mikroskopik araştırmalardan işte evren araştırmalarına vesaire ve hatta işte demin bahsettiğim kognitif psikoloji vesaire yani nasıl beynin bazı bölgeleri değişiyor vesaire yani bütün o orada böyle Aklımda bir sürü karışık şey var. Çok Onları resme evet. veya tuvale yapıştırdıkça, aktardıkça, bilmem bir adım büyümüş hissediyorum kendimi. Ellerine sağlık. Sonuçta, sağ sonuçta an... tek amacımız o, yavaş yavaş büyümek. <gülüyor> Nihayetinde dolap derece çalışmaya devam edeceğiz evet, galiba, evet. değil mi? Bütün Hı -hı. bunlar olurken de aynı zaman dün öğrendik bunların hepsini ee, dedik odumda yapmış oldum. <gülüyor> Sen <gülüyor> gel gelmedi, önce galeriye. Evet, ...onun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. E, tabii yani kapı atölyemden şimdi. çıkınca... ...etrafta bir sürü işte inşaat malzemesi... ...satan dükkan vesaire... ...artık böyle kullandığım... ...aletler veya... Evet. ...boya malzemeler tamamen bu... ...inşaat sektöründen geliyor diyebilirim. Tamam, evet, konuya bağlanıyor. Bu evet. konu... ...detayını dediğimiz gibi sanat hayatta da bulacak. Biz de süremizin evet. sonuna geldik zaten. Evet. Öktem Aykut'un Şişayn'deki yeni binasında... ...geçtiğimiz cuma açıldı. Selki... Evet. ...mart ortasına kadar da görülebilecek... Kaçırmayın diyelim dinleyicilerimize Sinan çok teşekkürler. Rica ederim Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Için.